1031, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ömer'e kabirde başından geçecekleri haber vermesi, evet, Hazreti Ömer şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamber bana, Ey Ömer, 4 zira, uzunluğunda ve 2 zira, eninde bir çukura girip de Münker Nekir'i gördüğünde halin nice olacaktır, buyurdular, Ey Allah'ın Resulü, Münker Nekir de nedir, diye sordum, bunun üzerine şunları söylediler, onlar insanları sorguya çekecek olan kabir melekleridir, bu ikisi kabri araştırırlar, ve onu dişleriyle deşerler, saçları çok uzun olup yerlerde sürünür, sesleri gök gürültüsü gibi olup helak edicidir, gözleri çakan şimşekler gibidir, yanlarında öyle bir topuz vardır ki Mina'daki bütün hacılar bir araya gelseler onu yerden kaldıramazlar, onlarsa bu topuzu benim şu asayı kaldırmamdan çok daha kolay kaldırırlar, Hazreti Peygamber bu sözleri söylerken ellerinde bulunan küçük bir asayı bir sopa gibi sağa sola sallıyorlardı, Hazreti Peygamber devamla, seni imtihanlarla, Dihan ettiklerinde eğer aciz kalarak cevap veremezsen ya da dilin dolaşırsa onlar ellerindeki bu topuzla sana, seni kum haline getirecek şekilde vururlar, buyurdular, ey Allah'ın Resulü, ben o zaman şimdiki halimi koruyabilecek miyim, diye sordum, evet, cevabını verdiklerinde de, o halde ben ikisinin de hakkından gelirim, dedim.